ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Nevil Nedret Çatay'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün biraz da açık gazetenin içinde de değinme fırsatı bulduk ama oldukça önemli görünüyor. Biraz daha yeşil gazetede çıkan çok ayrıntıları verilen bir haber vardı. Onun biraz daha <gülüyor> detayına inmek fırsatı da iyi olabilir. Yani Ankara'nın meraları... Nükleer çöplüğe dönüştürmek isteniyor başlığıyla bir haber verilmişti büyük bir haber aslında ee, epey bir süre önce ortaya çıkarılmış bir takım gizli belgeler aslında daha doğrusu gizli değil de kimse'nin haberinin olmadığı belgeler ee, İYİ Parti Ak var İYİ Parti Polatlı ilçe teşkilatı ortaya çıkartmış. Yani Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı Ankara Valiliğinden bir talepte bulunmuş. 4 milyon metrekare bir mera alanını bize tahsis edin demiş. Ve amacı da radyoaktif depolama olarak değişecekmiş. Değişmesini istemişler. Yani bu şeyin e, ilginç bir e, Yeşil Gazete'nin yazarı ve nükleersiz örgü. Koordinatörü Pınar Demircan da meseleye biraz eğilmiş ve radyoaktif atıklara bağlı olarak gıda zincirine tesir eden bir kontaminasyon, bulaşı halinde dağıtımı ülke genelinde yapılan ürünler aslında bütün hepimiz için risk ve güvensizlik teşkil edecek demiş. Önemli bir durum yani. Neymiş hadise bakınca... Şunu görüyoruz Akkuyu nükleer güç santrali yapılacak ya bir süreden beri devam ediyor. Çok önemli itirazlara rağmen devam ediliyor Rusya ile yapılan anlaşma. Hatta doğrudan doğruya Rusya'nın şirketine ağırlıklı olarak bırakıldığı gibi haberler de ortalıkta dolaşmıştı epey ciddi bir şekilde ve bir şekilde inşaatı sürüyor. Burada akü nükleer güç santraline ait radyoaktif atıkların ta 500 km ötede bayağı ciddi bir şeye, Ankara'da Avdanlı'ya taşınmasına ve üstelik de yerleşim yerlerinde kurulacak bir yerleşkede toplanmasına karar verilmiş. Tenmak diye kısaltılan Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu var. Onun başkanlığı ve bir de artı Ankara valiliği arasında e, Temmuz'dan 6 aydan. Efendim? Anlaşma imzalanmış. 4 milyon metre karelik mera için. Evet. Çok acayip i̇çin. bir şey yani. Büyük, i̇nanılmaz büyük bir alan. Bu, bu nükleer enerjiyle ilgili en büyük sorun da zaten atıkların depolanmasıydı. Aslında zurnanın zır dediği kısma şimdi geldik değil mi? Biraz sanki Ömer abi. Aynen öyle oluyor. Bu çok yani Farkında olmadığımız ama son derece önemli, önemli ve herkesi de kaygılandırması beklenen bir haber. Daha önce farklı e, lokasyonlardan söz ediliyordu. <gülüyor> Hatta hatırla, hatırlayacaksınızdır e, orman kanunda bir değişiklik yapılmasından çok işkillenmişti iklim aktivistleri. E, ormanların altının kullanılmasından böyle bir söz ediliyordu. Acaba oraya radyoaktif atıklar mı konacak bu nedenle mi bu düzenleme deniyordu? Bazı dağların içinin oyularak kullanılması söz konusuydu bir ara. Hatta bu sefer de şu tartışma vardı. Acaba dünyadan radyoaktif çöp mü alacak bu sefer de Türkiye? Çünkü bu, böyle yapan ülkeler var ve ciddi paralar da <gülüyor> alıyorlar buradan. Dolayısıyla böyle tartışmalar vardı. Şimdi de işte Ankara'da bir Mera'nın altı herhalde oraya depo yapılacaktır. Orası kullanılması planlanıyormuş. Evet, yani Avdanlı Mahallesi'ndeymiş bu. Bolatlı e, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü atpen düzenlenen bir rapor. işte İYİ Parti teşkilatı Hı. ortaya çıkartmış bunu. E, yani e, Temmuz'dan beri yapılmış bir değişiklik. Aslında Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım yani dört aydır. Üç buçuk, dört aylık bir hikaye bu. Ama yeni medyaya intikal ediyor. Medyaya da değil de işte böyle Yeşil Gazete gibi spesifik konularda uğraşan yayın organlarına geliyor. <gülüyor> ve yani Radyoaktif Atık Yönetimi Merkezi, Radyoaktif Atık bertaraf ve Depolama Yerleşkesi olarak kullanılmak amacıyla tahsis amacı değişikliği merak anında. böyle bir İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral 19 milletvekiliyle birlikte önerge vermiş ve 16 Kasım'da Enerji Bakanlığı'nın bütçe toplantısında da güne, gündeme gelmiş yani bir hafta kadar önce gelmiş. Fakat ne sonuç olduğu bilinmiyor. Yalnız paylaşılan belgede. Bu yerleşkenin kurulmak istenen nükleer atık ve depolama yerleşkesinin kurulmak istenen noktanın çok önemli bir konu bu. Çiftçi, yerleşim ve üretim alanları olan aşağı yatak mevkiine 2 2,5 kilometre, Gümüşkaya mahallesine 3, Koca Hacılıya 2 gene 2,5 kilometre ve Sakarya Irmağı'na da 3 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi yer alıyor. Yani Akkuyu santraline neredeyse 500 kilometre uzaklıktaki bu alana düneyden kuzeye pek çok şehri kat eden bir yoldan radyoaktif atık taşınması son derece sakıncalıdır diyor. Bütçe komisyonunda konuşmuş İbrahim Halil Oral. Ve atıkların bu kadar uzun bir nakil mesafesinde kazaya vurma ihtimali de yüksektir. Ayrıca olası bir kaza, kaçak ve Radyoaktif etkileşimde çevresi tamamen tarım hayvancılık ve yerleşim arazisi olan bu bölgede bir felaket yaşanması olasıdır şeklinde ifadeler kullanmış. Yani polatlı halka adına da bu işin takipçisi olacağız demiş. Bakana da şu soruları sormuş. Akkuyu santralinden çıkacak radyoaktif atıklar nereye depolanacaktır? Depolanması planlanan yerler arasında <gülüyor> Polatlı'nın Avdanlı Mahallesi var mıdır? Bahsettiğim riskler ve sorunlar hakkında bakanlığın bir risk ve etki analizi yapılmış mıdır? Diye üç soru da sormuşlar. Baya e, yani Pınar Demircan da Eşli Gazete yazarı da Merak e, ta 2008'den itibaren değişiklikler yapıldığını orada ve neredeyse bütün bakanlıkların ilgili bölgedeki valilik aracılığıyla meraların tahsis amacını değiştirmesinin mümkün hale geldiğini hatırlatmış. Yani özellikle başkanlık sisteminin Türkiye'de kolaylaştırıcılığında enerjiye, kültür endüstrisine, madenciliğe, sanayiye, kamu yatırımlarına, tarım ve hayvancılık faaliyetleri karşısında öncelik tanınıyor. Bu durum bölge insanlarının. Topraksızlaştırıldığını bir, kırı terk etmeye zorlandığını iki ve aynı zamanda bölgede yaşayanların gözden çıkarılmış olduğunu üç göstermektedir diyor. Belki, belki de çok uzun sürelerle on binlerce hatta milyonlarca yıl bile söz konusu olan yani radyoaktif yer ömür. Radyoaktif atıkın atıkların yarı ömürleri hesap edilince on binlerce hatta belki de milyonlarca yıldır etkisiz söz konusu olan radyoaktif tehlikeler var. Evet böyle bir ciddi durum var yani. Ee, bir detay var Ömer abi mesela sizin söylediğiniz e, şeyler arasında o da Sakarya Irmağı'na da 3 km mesafede olacakmış galiba bu. E, evet. atıkları gömülmek istediği yer ki orada da yani şimdi hem mera 4 milyon metrekare çok ciddi bir alan ciddi bir e, yani tarım ve hayvancılık dediğimiz şeyden toprağa çıkardığınızda aslında çok büyük darbe indirmiş oluyorsunuz ki bu öyle bir şey biraz hem çok büyük bir alan 4 milyon metrekarelik e, bir alan hem de bölge e, işte Sakarya Irmağı gibi e, suyuyla tarım yapılan e, bir bölge aynı zamanda. Bu da risk içeriyor. Çünkü ben bunları şeyde görmüştüm. Yani uranyumun e, öyle bir etkisi var ki e, Şeyde e, işte bu Beş Parmak Dağları'nın eteklerinde 1950'lerde kazılmış, sonra kapatılmış, sonra tekrar açılmış uranyum kuyularından bugün hala en yakınındaki bir kilometre mesafedeki köyde bir sürü insanın kanser olduğunu gördüm ben. E, Kisir Köyü diye bir köy, e, Aydın'ın. Ee, i̇nsanlar çok büyük eziyet çekiyorlar bu yüzden, çok büyük acı çekiyorlar. Etraftaki tarım da ciddi oranda etkileniyor bundan. En son bana söyledikleri hani arka bacakları olmayan buzağların doğduğu vesaire işte koyunların, ineklerin ölü doğumlar yaptığı, sakat doğumlar yaptığı gibi şeylerdi. Bu da e, gördüğüm kadarıyla tam yerleşim yerlerinin ortasına denk gelen bir konuma sahip. Yani sanki özellikle seçilmiş gibi başka yer yokmuş gibi e, verip yani hiçbir detayı da insanlara söylemiyorlar ve böyle bir tehlikeyle yüz yüze bırakıyorlar. Hem de sizin dediğiniz gibi binlerce belki e, milyonlarca sürecek bir e, şey etki için etkiyle inanılmaz yani. Evet, hakikaten ilginç. Bir de son nokta bir de depremle, depremselliğiyle bölgenin ilgili de bazı kaygılar da dile getirilmiş. Aynı haberde ve raporda. Yani e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Atom Enerjisi Ajansı'nın e, küresel standartlarına göre nükleer atık alanı olarak belirlenen yerlerin e, jeolojik olarak stabil, yani den, dingin, dengeli bir durum arz etmesi gerekiyormuş bu dünya çapındaki standartlar böyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın seçtiği bu, bu, bu yüzden seçildi bu bölge herhalde deniyor ama bu bölgede iki ila dört büyüklüğünde de depremler meydana geldiğinin altını çizmiş Pınar Demircan ve şöyle de bir soru sormuş. Yani bir de tersinden düşünelim. Hali hazırda inşasına devam eden Akkuyu NGS'nin bulunduğu bu büyük eceli yöresinin ve bölgenin, yani Mersin'deki işte ve bölgenin depremsellik bakımından uygun olmadığını kabul edildiği anlamına da geliyorsa aynı durum nükleer tesis için deprem riskinin varlığının kabul edilmesi anlamına da gelmiyor mu diye sormuştur. bu da insanın aklına yani daha önceden de sözü edilmiş bir şey ama bu da insanın aklına gelen ek bir önemli soru. Yani üzerinde ciddi şekilde takip edilmesinin herhalde faydası var diye düşünmeden edemiyoruz yani. Evet özellikle bölgede yaşayan insanlar e, buradan gidin demenin başka bir yolu bu. Bence bu konu ciddi olarak o bölgede yaşayan insanların gündeminde olması gereken bir konu. Gerçekten bölgeden gitmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Gideceklerse nereye gidecekler? Gideceklerse de nereye gidecekler? Bunlar ciddi sorular bölgede yaşayan insanlar için. Çünkü evet. Avrupa'da da nükleer enerji... ...ye sahip ülkelerde de... ...en büyük problem zaten bu atıkların... ...depolanma işi. Bu, bu olmuyor yani. Bunu yapamıyorlar. Bir kilometre... ...iki kilometre yerin altında eski tuz madenlerine... ...falan... E, ...gömmek gibi bir şeyleri var. Ama yani... ...yine de olmuyor. Herkes kurtulmanın derdinde. E, enerjisini tüketiyor ama... ...atıklarından herkes kurtulmanın derdinde. Evet... Peki kalan birkaç 5-6 beş, beş, dakikamızda da 5-6 dakikalık vaktimizde de şeyden COP27'den bahsedelim. Tam aslında kayıp ve zarar mekanizması açısından biraz umut verici gibi gözüken bir karara rağmen yani ödemeye yoksul ülkelere ve bu şeyden e, iklim değişikliğinden ağır şekilde etkilenen mahvolmuş olan ülkelere işte vaat edilen şeylerin kayıp ve zarar mekanizmasının çalıştırılmasına karar verildi. Son uzayan uzun uzun görüşmelerden sonra fakat bir kere ne zaman zaman konmadı ve üstelik de miktar üzerinde hiçbir şey konuşulmadı. <gülüyor> yani çok acayip bir tiyatro oynanıyor aslında. bir Hatta şeyin deyimiyle Bill McGovern deyimiyle bir gezici sirk manzarası arz ediyor koplar. Hele bundan sonraki en büyük petrol e, <gülüyor> ülkelerinden biri olan dünyadaki yani fosil yakıt ülkesi olan gelirlerini oradan sağlayan. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bundan sonraki yapılacağı düşünülünce bu perspektifle tam bir trajedi aslında. Trajedi komedi bile değil. Evet, fakat mesela bir buçuk derecelik hedefi Paris anlaşmasının üzerinde duruldu. Bir buçuk Tire 2 yani en fazla 2 deniyordu zaten 1.5'un tutturulamayacağı artık bu tavanın tutturulamayacağı aşikar oldu bitti. Ama bunu buna bu şekilde tekrarlamamakta galiba fayda var çünkü hep devletler de bunu söyleyerek 2 dereceye e, meseleyi çekmeye çalışıyorlar. Halbuki IPCC raporu 1.5 derece uzun zaman e, yani bir karbon yakalama veya o ağaçlandırma çabalığı 1.4'e düşürülebilir diyordu. Yani evet. Bir buçuktan vazgeçmiyor iklim aktivistleri. Bunu çünkü özellikle bazı devlet temsilcileri söyle bakın bilim bir buçuk mümkün değil o öyleyse ikide tutalım diyorlar. İklim aktivistleri yok öyle değil diyorlar. Evet yani Murat e, Türkeş de Yeşil Köşede Yeşil Gazete'nin e, bu konuya değinmiş. E, bu konunun Türkiye'deki en önemli uzmanlarından biri Murat Türkeş profesör. E, Paris Anlaşması'nın bir buçuk iki derece hedefi yüzyılın sonuna ya da bir başka yüzyıla kaldı. Bir başka bahara kaldı demeye getiriyor. İki dereceyi de söylemiş o kendisi de. Ha. Kayıp zararlar için bir finans düzeneyi oluşturulması Avrupa Birliği'nin desteğiyle kabul edildi ama öte yandan insan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ana sorumlusu olan fosil yakıtlardan Kömürden başlanarak vazgeçilmesine atıfta bulunulmadı. Yani Tek kelime geçmedi. Bu hakikaten insanın inanılacağı gibi bir durum değil. Ama yansak iyi olur. Bunlar şu anlama geliyor demiş Profesör Türkeş. Paris bir 1.5-2 derece küresel ısınma hedefi 100 yılın sonuna ya da bir başka 100 yıla kaldı diyor. Daha ne kadar ağır söylenebilir bilmiyorum doğrusu yani. Birleşmiş Milletler 2,7 derece yolundayız şu anda. Bütün devletler verdiği sözleri tutarsa bile bu noktadayız diyordu. Bu yüzden COP27'de hem azaltım e, olması da gerektiği söyleniyordu. Ama bu COP27'nin neden aslında başarısız bir zirve olduğunu çok güzel özet bir cümle söylemiş Bill McKibben. Diyor ki tek cümlede COP27 bir diktatörlükte örgüt bir diktatörlük e, ülkesinde e, örgütlenen Dünyanın en büyük plastik kirleticisinin ana sponsoru olduğu ve rekor sayıda fosil yakıt temsilcisinin 600'ün üzerinde fosil yakıt temsilcisinin katıldığı bir zirveydi diyor. Herhalde çok hoş bir <gülüyor> özet olsa gerek. Evet evet yani bu öte yandan da tabii aynı anda şeyleri de görüyoruz. Polonya mesela şey ile meşhur zaten. Kömür. Şeyle. polonya başbakan yardımcısı da yani enerji krizi var evet. emisyon konusundaki endişeler ertelenmeli demiş yani enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz diyor ve buna dünyanın bu kop KOP'a katılmış olan sayısız hükümet temsilcisi vesaire ne demiş peki? Yani boşuna mı katıldık dememişler mi? Yani Polonya radyosunda üstelik resmi radyoya demeç vermiş. Jacek Sasin diye birisi. Başbakan yardımcısı. Yatırım yapmak için güvenli ülkedir burası demiş. Ee, ve... Enerji krizi de yaşanıyor savaş yüzünden işte rusya ukrayna savaşı. Enerji krizi dönemi devletin piyasa mekanizmalarına müdahale etmesi anlamına gelir. Aksi takdirde bireysel tüketiciler ve işletmeler için enerji fiyatı o kadar yükselir ki bu karşılanamaz hale gelir. Bu nedenle gerekli önlemleri aldık. Kömür ithalatını artırmaya başladık demiş. İhtiyaç duyulan her yerde bulunmasını sağlamak için adımlar attık demiş. Bunu dünyaya da ilan ediyor. Bir büyük bir şeyle yani iftarla yani biz neler yapıyoruz diyorlar. Bir cümle çok enteresanlar abi. O da şöyle e, yetkililer şöyle ifade etmişler habere göre. Kriz döneminde emisyon endişelerinin ertelenmesi gerektiği ne söylemişler. E, yani bir, buna göre bir şimdi kri, kriz olarak tanımlıyor içinde bulunan durumu ama mesela gezegenimizin içinde bulunduğu durum kriz olarak tanınmıyor <gülüyor> ve <gülüyor> onun evet. şirketleri yerine getirilmiyor mesela. Yani <Gülüyor> Dolayısıyla Bill McCabe'nin dediği gibi Yani bu toplantıları kim nasıl işine geliyorsa artık biraz öyle kullanıyor Yani krizi de bir olay için başka bir şekilde kullanabiliyor Öbür olay için başka bir şekilde kullanılabiliyor Ve tam tersi sonuçlara hizmet edebiliyor Aynı kelime, aynı cümlelerle yola çıkılan şeyler bunlar Üstelik yani Polonya, krizi yaşayan ülke Polonya'da değil Ukrayna bile COP27 zirvesinde muazzam bir eee pavilion e, açmış ve hani savaşın ekolojik e, yıkıma olan etkisi e, üzerinde duruyor ve fosil yakıtlar işte bu savaşın en büyük kaynağıdır. Dolayısıyla aslında çıkılması gerektiğini Ukrayna savunuyor. Polonya ise Ukrayna savaşının bahane de fosil yakıtlarla devam etmeyi savunuyor. Bu da tuhaf bir durum. Evet yani bir bizim e... İnternet sitesinde de Açık Radyo'nun website'ında da görülebileceği gibi geriye giden bir zaman çizelgesi de var. Yani şeyden bir fotoğraf var iklim saati denen bir şeyi kullanıyoruz biz de. Bütün dünyada da böyle bir aktivistlerin kullandığı bir şey var. E, Maldivler Adası'nın kürsüsünden M Maldivler Ülkesi'nin kürsüsünde COP27'de bir şeyde iklim saatinde koymuşlar 6 yıl 244 gün kaldı 13 saat 5 dakika 39 saniyede kalmış yani bizim devrilme noktamız 1 buçuktur diyor yani açık radyonun da sitesine bakacak olursanız görürsünüz işte 6 yıl 242 gün şu anda 8 saat 33 dakika ve 065 dört, üç saniye diye gidiyor. Yani <gülüyor> durumun bahameti tam de söylediği gibi Polonya pek iplemiyor galiba. Dünyanın bir parçası olarak görmüyor kendini. Çok ilginç. Evet. Yani bütün bunların sonucunda hakikaten şeye varıyoruz. yani Bizim artık başka türlü bir dünya genelinde organizasyona ve e, bu krizde mücadele etme yöntemlerine ihtiyacımız var. Evet yani şeyin de Türkiye hiçbir şekilde kömür yakıtlı termik <gülüyor> santrali durduracağına dür, dür dair en ufak bir şey göstermedi. Ben geç, geçtiğimiz birkaç Atın gün yok. geçtiğimiz birkaç gün içinde Türkiye bir yıl içinde ne yapmış, ne etmiş diye böyle bir baştan sonra incelem istedim. İnceledim de epey de zamanımı aldı. Ee, o kadar çok şey yapmış ki yani kağıt üzerinde görünen o kadar çok plan, o kadar çok program, o kadar çok bilmem yöntem, o kadar çok bilmem ne var ki ama e, bir tek şey yok fosil yakıtları düşürmek. Evet. Bunun bu. Dökümünü... kömürden çıkmak. Bu yok mesela. Bu olmadığı müddetçe diğer kağıt üzerinde yazanlar nasıl Boy. olacak hiç bilmiyorum. E şey bu bu konuda bir yazıya dökebilirsen açık internet sitesinde de yayınlarız. Çok memnuniyetle olur olur. Çok Ama da güzel olur. Tamamdır. Eee üzerinde de konuşma fırsatı daha da fazla bulabiliriz. Evet bu şekilde Ol de bitirdik galiba. Söylemek istediğiniz ek bir şey var yoksa bitirelim. Evet bitirebiliriz. Evet. Peki hoşça kalın o zaman. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.